Tarikatın ikinci şartı sevgidir. Derecesine göre her bir müminin sevilmesi şer'i bir vecibedir. Mesela başta Allah için Muhammed sallallahu ta'ala aleyhi ve sellemi sevmek, resul Ekrem sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem için alini ve ashabını sevmek, Ali ve ashabı için ardınca giden zamanımıza kadar ulemayı, ehli irşadı sevmek ve hepsi için ihvan kardeşlerini sevmek şarttır. Hadis-i şerifte, El mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdiği kimseyle beraberdir. Başka bir hadisi i şerifte Er raculü ala dini halilihi felyenzur ehadukum ila men yuhalil. Adam sevip dost edindiği kimsenin dini, eşit ahlakı üzerindedir. Sizden biriniz kiminle sevişip dost edindiğini dikkatle düşünsün. Diğer bir hadisi i şerifte de la teshabanna ehadan la yera leke misle ma tera lehu. Senin kendisine vermiş olduğun değerin aynısını yahut benzerini senin hakkında düşünmeyen kimseyle asla arkadaşlık yapma. Bir diğer hadisi şerifte Ennasu mustavun ke esnanil ve innema yetefadalon bil afiyeti. "Fela tashabanna reculan İnsanlar hepsi eşittirler. Tıpkı tarağın dişleri gibi. Ancak afiyet sebebiyle birbirinden üstün olurlar aley senin kendisine vermiş olduğun değerin aynısını yahut benzerini senin hakkında düşünmeyen adamla asla arkadaşlık yapma buyrulmaktadır. Burada arkadaşlık diye tercüme ettiğimiz musahabe karşılıklı hizmet yapmaktır. İmam Taceddin İbnu Ataullah Sikenderi diyor ki, Hali seni aşağılayan, sözü sana Allah'ın yolunu göstermeyen kimseyle arkadaşlık yapma. Yani,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 أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير أوصاني بأن لا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني وأوصاني بحب المساكين والدنوب منهم وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت وأوصاني أن لا أخاف في الله اللومة لائم وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرن وأوصاني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله